Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min amalina. Men yehdi illahu fela ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vehtehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühü Emmabet fe inne istaqal hadis kitabullah ve hayral hadi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtasatuhâ ve kullü muhtasatin bid'a ve kullü bid'atin dalâle ve kullü dalâletin fînâr bugün inşallah İmam Beyhaki rahimeullah'ın Şuabü'l İman kitabından e, derse devam edeceğiz. İlk olarak İmam Beyhaki kitabına iman şubeleri hakkındaki hadisin tariklerini zikrederek başlıyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iman 60 küsur şubedir, hayada imandan bir şubedir buyurmuştur. Bunu Buhari ve Müslim'de rivayet etmişlerdir. Fakat bu lafız şazdır. Yani 60 küsur şube diye gelen lafız şazdır. Bunun sağlam olan, mahfuz olan lafızı 70 küsur İman 70 küsür şubedir şeklinde olacak. Biraz sonra Beyhaki buna değinecek inşallah. Ee, yine Ebu Uyeyre Radiyallah'tan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki iman 60 veya 70 küsür şubedir. Bunun en üstünü la ilahe illallah sözü, en aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir. Bunu Müslim sahihinde Zübeyr bin Harp kanalıyla cerirden rivayet etti. İmam Ahmed dedi ki: 60 veya 70 küsur şubedir sözündeki sayıda olan şüphe Süleyl bin Ebi Salih'in düştüğü şüphedir. Süleyman bin Bilal 70 küsur demiş ve sayıda şüpheye düşmemiştir. Süleyman'ın rivayeti hadis alimlerine göre daha sahiptir. Ancak bazı raviler hadisi Süleyl'den yine şüpheye düşmeden iman 70 küsur şubedir. Bunun en üstünü la ilahe sözü. En aşağısı ise eziyet veren şeyleri ve kemikleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir şeklinde rivayet etmişlerdir. Yani bu rivayetlerin e, lafız farklılıklarında eee ravilere hep güvenilir ravilerdir. Fakat e, işte 60 küsur veya 70 küsur şube diye tereddütle rivayet eden Süheyl e, kendisinden daha güveniyor olan Süleyman bin Bilal'in rivayetine Muhalif olduğundan, burada tercih edilecek lafız, iman 70 küsur şubedir. Bunun en üstünü, La İlahe sözü, en düşüğü de yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmaktır. Hayada imandan bir şubedir. Mahfuz olan bu. Evet. Burada İmam Beyhaki, Ebu Abdullah el-Halimi'nin iman hakikatine dair bazı açıklamalarını, naklediyor. Diyor ki halimi iman kelimesi Allah Teala'nın eğer korkarsanız yahut eğer korkarsanız yaya olarak yahut binekteyken kılın. Güvene erişince bilmediklerinizi öğrettiği gibi Allah'ı zikredin buyurduğu gibi korkunun zıttı olan em emniyet. Bu kelimeden türemiştir. Yani Allah azze ve celle bu Bakara suresi 239. ayetinde e, emniyeti korkunun zıttı olarak sikletmiştir, Yani korku hallerinde yaya olarak veya binekli olarak. Fakat güvene erişince yani korkunun zıttı o korku gidiyor, emniyet geliyor. Emine kavuşunca o zaman işte bilmedikleriniz Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı sikredin. Bunun manası ve böyle bir isimle anılmasının gayesi bir şeyi tahkik ve tasdik etmektir. Çünkü bir haber Doğruyu da yalan da içerebilir. Emir ve yasakta da bunu söyleyen kişiye ya itaat etme ya da karşı gelme durumu vardır. Bundan dolayıdır ki bir haberi işitip de içinde bu haberin yalan olabileceğini düşünmeyen ve hak olduğuna inanan kişi duyduğu şeyin yalan veya şüpheli olmadığından emin olmuş ve ona inanmış demektir. Bir emri veya yasağı işitip de ona itaat etmesi gerektiğini düşünen kişi, Böyle düşünerek bunu yerine getirmesi durumunda haksızlığa uğramadığından, kandırılmadığından veya kendisini ilgilendirmeyen bir şeyin kendisinden istenmediğinden emin olmuş demektir. İşte emanla alakası, eminlik, güvenle alakası e, buradandır diyor. Kanaatı bu şekilde olan kişi de şu şeye iman ettim diyen gibidir. Bundan kasıt da nefsimi iman ettirdim demektir. Bu da nefsime falan şeyi yerleştirdim veya nefsime falan şeyi yükledim demek gibidir. Kişilerin nefis zikretmeden kısaca iman ettim demelerde böyle demenin çok fazla ve yaygın olması sebebiyledir. Bu Bismillah derken, Allah'ın adıyla derken Allah'ın adıyla başlıyorum demek gibidir. Yani Bismillah'ı u Yani Allah'ın adıyla başlıyorum. Ebde'u'yu zikretmesin. Bismillah'ı dediğin zaman işte Allah'ın adıyla. Yani Allah'ın adıyla başlıyorum manasındadır. İman ettim sözünün bir başka anlamı da bana bir şeyi haber verene veya bir şeye davet edene onu yalanlamadan ve ona muhalif olmadan, aykırı düşmeden inandım. Bunu da açık bir şekilde dile getirip, tasdik edip kabul ediyorum demektir. Tasdik anlamında kullanılan iman da arada herhangi bir bağ olmadan izafe edildiği şeye bağlanamaz. Bu bağ bazen B harfiyle, B harfiyle, bazen de Lam harfiyle olabilir. Ee, bu anlamda iman kelimesi Kur'an'da her harfle de kullanılmıştır. Allah'a imanın ispatı onun varlığını itiraf edip iman etmek, emirlerini kabul etmek ve itaat etmektir. Peygamber'e iman ispatı da peygamberliğini kabul etmektir. Peygamber'e iman ona tabi olmak ve onun söylediklerini kabul edip itaat etmektir. Yani onun emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmaktır. Ee, bu mesela... Geçmiş peygamberlere bizim imanımız, bizden önceki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki, irham ki Allah, gönderilmiş olan peygamberlere imanımız tasdikten ibarettir. Yani biz işte İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ve diğer bütün Allah'ın gönderdiği peygamberlerin Allah'ın nebisi olduğuna iman ederiz. Bunu tasdik ederiz. Bu tasdikten ibarettir. Onlara imanımız tasdikten ibarettir. Fakat Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem'e imanımız, İttiba olmadan, ona itaat olmadan gerçekleşmez. Allah'a ve Resulüne imanın manası olan tasdikin gizli bir yönü vardır ki o da kalpte olandır. Buna da itikat denir. Açık yönü ise dille söylenmesidir, Yani Resul'e iman ettim. Muhammed Allah'ın Resul'dür sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buna da ikrar ve şehadet denir. Bu şekilde Allah'a ve Resulüne iman gizli ve açık olmak üzere ikiye ayrılır. Gizli olanı, ibadetlerin ancak onunla caiz olduğu niyetler ve azimetler, yani kalbin kastettiği şeyler. Vacibe, vacip olarak, mübaha, mübah olarak, ruhsata, ruhsat olarak, sakıncalıya, sakıncalı olarak, ibadete, ibadet olarak, hadlere de had olarak, yani cezalara da, bu had cezalarında, had cezası olarak iman etmek, itikad etmektir. Açık olanı ise, azarlarla yerine getirilen taharet, zekat, oruç, hac, umre ve Allah yolunda cihat ve yeri geldikçe zikredilecek olan şeylerdir. Yani kitapta ileride zikredilecek şeylerdir. Bütün bunlar iman, İslam, Allah'a ve Resulüne itaattır. Ancak Allah'a iman, O'na kulluk etmek, Resulüne iman ise O'nun söylediklerini kabul etmektir. Fakat O'na kulluk etmek değildir. Yani Allah'a olan imanımız O'na kulluğu gerektirirken, Rasul'e olan imanımız ona kulluk etmek değil, onun getirdiklerine iman etmek, tasdik etmek ve emir ya da yasak türünden neyse bunlara itaat etmektir. Kulluk sadece Allah'a yapılır. Yani imanla itaat eş manada her zaman olmuyor. Mesela Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin, Allah'a kulluk edin fakat Rasul'e kulluk yok. Allah'a Resul'ün getirdikleriyle kulluk edin. Yani Resul'e itaatin manası Allah'a kullu Resul'ün getirdikleriyle yapmaktır. Halimi der ki, Allah'a ve Resul'le iman kişiyi küfürden imana taşıyan esastır. Allah'a ve Resul'le iman kemaliyle imanın kemale erdiği, eksikliyle imanın eksildiği fer'i bir şeydir. Yani iman artar ve eksilir. Bunun manası da asıl olan iman oluşunca, ve buna itaat eklenince iman artar. Yani e, hadisde ne buyuluyordu? İmanın en üstün şubesi La İlahe sözü. Yani Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen, tazim edilen varlıkların tamamını reddedip sadece Allah'ı birlemek, Allah'ı kabul etmek, iman etmek ve O'na kulluk etmek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu kabul edip O'nun getirdikleriyle Allah'a kulluk etmek. Bu imanın aslıdır. İtaat gerçekleşince, yani azaların itaati gerçekleştikçe, kalbin e, amelleri, dilin ameli, azaların amelleri e, eklendikçe imanda artmalar. Yani bu asıl olan iman üzerine artışlar söz konusudur. Çünkü imana onu artıracak iman eklenmiş olur. Bu itaatler arttıkça asıl olan iman artar ve bu artış itaat sayısının artmasıyla orantılı olur. Bu durum iman şubeleri tamamlanıncaya kadar devam eder. İmanın eksilmesi, aslının fer'i olan itaat ve sorumlulukların bazılarından ayrılmasıdır. Çünkü eksilme artmanın zıttıdır. Yani bunun manası şu, yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak da imanın en düşük şubesidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Normalde yoldan bir şeyi kaldırıp atmak vacip değildir. Yani farz hükmünde olan şeylerden değildir. Fakat imanın şubesidir. Kişi yoldan bir şeyi kaldırıp atarsa bununla imanın o şubesini tamamlamış olur. Dolayısıyla bunu tamamlamış olan, bunu tamamlamamış olana nispetle onun imanı fazladır. Diğeri ise yolda eziyet veren bir şey gördü. Müslümanlara eziyet veren bir şey gördü. Fakat kaldırıp atmadı. Ona mani olmadı. Bu kimsenin de imanı eksik kalmış olur. Yani bunu yapsa imanı artacak. Yapmadığı için imanı eksik kalıyor. Dolayısıyla artış ve eksilme imanda birbirinin mukabil olarak zorunlu. Ee, i̇man eden ve namaz kılan için imanı arttı denilirse, iman ettiği halde namaz kılmayana imanı eksiktir denmesi gerekir. Çünkü bu kişi gücü yetti halde namaz kılmadığı için fasık ve asi olmuştur. Diğer farzlar için de aynı şey geçerlidir. Tabii burada halimi e, kendi itikad ettiği şeyi zikrediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazın terkini imanın aslından saymıştır. Yani iman aslını bozan şeylerden saymıştır. Kişi namazı terk etti mi kafir olur buyuruyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu konuda pek çok e, ayetler e, mevcut. Yani namazın terki imanı iptal eden bir şeydir. Yani tümden eksilten bir şeydir. E, fakat sonraki dönemlerde, yani Tebevüt Tabi'inden sonraki dönemlerde insanlar tevil yapmışlar. İşte e, kişinin namazı inkar ederek terk ederse kafir olur, inkar etmeden terk ederse günahkar olur diye yorumlara girmişler. Bazı alimler bu görüşü desteklemişlerdir. Fakat onların görüşleri ve getirdikleri deliller namazın terkinin mutlak manada küfür olduğunu gösteren naslar karşısında bir şey ifade etmez. Yani bu konudaki sahih ve sabit naslar bu görüşü iptal etmiş, çürütmüştür. Mesela bunlardan birisi ki icma zikrini içerir. Ebu Uyraya diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabı namazın terki dışındaki bütün amellerin terkinden dolayı küfür görmezlerdi. Sadece namazın terkini küfür görürlerdi. Bu da gösteriyor ki bu inkar ederek terk etme değil. Çünkü eğer mesela zekat veya hac veya oruç kişi bunları da inkar etse kafir olur. Ama sahabenin buradaki icmasını zikreden bu ifade ee, namazın mutlak manada terkini açıklıyor. Yani bunu küfür olarak açıklıyor. Yani burada katselilerin inkar olsaydı zaten orucu inkar eden de kafir olur. Zekatı inkar eden de kafir olur. Haccı inkar eden de kafir olur. Yine bazıları şöyle tevletmişler. Namazın terki büyük küfür değil küçük küfürdür diye. Böyle yorumlamaya çalışmışlardır. Yine bu rivayet e, bu yorumu da bertaraf etmektedir. Çünkü e, orucun terki küçük küfürdür. Zekatın terki küçük küfürdür. Haccın terki küçük küfürdür. Fakat namaz bunlardan ayrıcalıklı zikrediliyor bu hadiste. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı mesela orucun terkinden dolayı küfür görmezlerdi. Yani küçük küfür, dinden çıkaran bir küfür görmezlerdi. Haccın terki böyle, diğer ibadetler de böyle. Fakat namazın terkine gelince bunu küfür görürlerdi diyor. Demek ki bu büyük küfürdür. Yani mertebe olarak diğerlerinden çok farklı. Özetlemek gerekirse bu imanın asrıyla ilgili meseleleri, Asgariler kalbin amellerinde, kalbin tasdiki, yani Allah Azze ve Celle'nin yegane mabud olarak kendisine ibadet edilen, tazim edilen, sevgiyle bağlanılan ve kendisinden korkulan, yegane varlık Allah Azze ve Celle'dir ondan başka bu vasıflara sahip bir ilah yoktur diyerek kalbin buna itikad etmez, böyle tasdik etmez. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna bu şekilde kalbinden tasdik etmez. Kalbin asgari amelidir. Dilin asgari ameli kelime-i şehadeteyn dediğimiz La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah sözünü söylemektir diliyle söyleme imkanı olmasına rağmen bunu terk eden de İslam'a girmiş olmaz. Azaların amelleri türünden de asgarisi namaz kılmaktır. Bu namazı terk eden Müslüman olmuş olmaz. İslam'ın dışındadır yani. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 5 ve 11. ayetlerinde müşriklerin Müslüman kabul edilmesiyle ilgili esas olarak bu maddeleri zikrediyor. Eğer tevbe eder, yani küfürden, şirkten tevbe ederlerse yani La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah ikrar eder, kabul ederler Namazı kılar ve zekatı verirlerse onlar sizin kardeşlerinizdir. Onları serbest bırakın diyor Allah Azze ve Celle. Buna bağlıyor. Evet. Kişinin farzlar dışında nafile olarak yaptığı şeyler ise itikadının göstergesidir. Yani kalbinde oluşan bu itikadın göstergesidir. Kişinin imanı bu amelleriyle artar. Kişinin nafileyi terk etmesi onun imanını eksiltir. Fakat kişi günahkar yapmaz. Az önce işte yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak kısmıyla kısmı ile ilgili söylediklerimiz böyle. Yani yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak nafile olan ibadetlerdendir. dendir. kişi bunu yaparsa imanı artırır. Yapmazsa imanın o şubesi eksik kalır. Bütün nafileler böyledir. Haya da imandan bir şubedir buyuruyor hadiste ya da farz olan şubelerdendir. Yani kişi haya şubesini terk ettiği zaman asi olur, fasık olur, günahkar olur. Fakat iman aslı zail olmaz. Halen iman üzere e, iman üzeredir bu kişi. Fakat imanın e, farz olan şubelerini terk etmiştir. Günaha girmiştir bundan dolayı. İtaatin tümünün iman olduğunu söylesek bile müminin işlediği günahların küfür olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Allah'a veya Resulüne küfür, ona imanın mukabilidir zıttıdır. Allah'a ve Resulüne iman, onu kabul etmek ve varlığına inanmaksa, küfür onu inkar etmek, varlığını kabul etmemek ve yalanlamak olur. Ameller Allah'a ve Resulüne imandan sonra gelir. Bunun manası da itaatin Allah'a ve Resulüne kabul ettikten sonra var olması demektir. Yani kişi Allah'a ve Resulüne iman etmiyorsa eğer, itaat olan şeyleri yapsa bu kimse de bunlar iman adını almaz. Mesela kafir, aslen kafir olan, kelime-i şehadeteğini ikrar etmemiş olan bir kimse namaz kılsa, işte Ramazan ayında oruç tutsa, hac yapsa veya e, sıla-i rahim yapsa, akrabalık bağlarını gözetse, dürüst bir insan olsa, alışverişte aldatmasa, şunu yapsa, bunu yapsa, bunlar yani İslam'da iman adını alan bu gibi hasletlerin tamamını yapsa ama kelime-i şehadeteğinden girmese veya namaz kılmasa bunlar iman adını almaz. Neden? Çünkü asıl yok. Temel olmadığı için üzerine bina edilmiyor. Aynı şekilde asıl ile imana girmiş, İslam'a girmiş olan kişi de işlediği günahlar sebebiyle iman dairesinden çıkmıyor. İslam dairesinden çıkmıyor. Evet, Allah ve Rasulünü kabul ettikten sonra itaatin var olması gerekir. Bunun mukabili zıttı da inkara düşmeden sapmak ve isyan etmektir. Yani kişi Allah ve Resulü'nü inkar etmeden fıska veya sapıkla bidate bu tip şeylere düşebilir. Evet, iman kitabında bunun doğruluğunu hadisler vermek suretiyle daha geniş şekilde açıkladım diyor. Burada bir kısmını zikrettim. Evet, kalb ile tasdik edip dil ile ikrar etmenin imanın kendisi olduğunun delili bunları yapmaya gücü yettiği halde yani kalbiyle tasdik edip dil ile ikrar etmeye gücü yettiği halde küfürden çıkmak için ikisini yerine getirmek şarttır burada gücü yettiği halde diye bir ifade zikrediyor müellif yani mesela adam dilsiz olabilir dil yani araz diyorlar lal Dilsiz olabilir ve kelime-i şehadetini söylemeyebilir. Söyleyemeyebilir yani. Buna gücü yetmez. Kalbinde böyle bir itikad olsa bile dilinden bu sadır olmayabilir. Onda işte namazda böyle bir şey yok. Namazda e, fiilen bunları yerine getirmek zorundadır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben insanlarla La İlahe illallah Muhammedin Resulullah deyinceye kadar Namazı kılıp zekatı verinceye kadar harp etmekle emrolundum. Bunları yaparlarsa, kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir diyor. Yani hesaplarıyla kasteden burada, bu sözlerinde, bu amellerinde ne kadar samimiler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam davetini başlattığında, Medine döneminde kuvvet sahibi olduğunda, kelime-i şehadeteğini söylediği halde ve namaz kıldığı halde münafık olanlar vardı. Yani münafıklar bile, onların bile Müslüman kabullenilmesi ancak kelime-i şehadeteğini söyleyip Müslüman olmalarına ve namazı kılmalarına bağlıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı kimseler şikayet ediyorlardı. İşte falanca kişi şöyle şöyle küfür sözü söyledi, şöyle şöyle işler yaptı diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor mu diye soruyordu. Şayet namaz kılmasa derhal öldürülecek. Namaz kılıyor ama onun kıldığı namazdan ne olur diyordu sahabe. Yani çünkü bu e, münafıklığını ortaya koydu, küfrünü ortaya koydu. Yani göster işte Müslümanların işte kılıcından korunmak için namaz kılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben işte böylelerini öldürmekten nehyolundum buyuruyor. Yani zahiren, kendisini İslam'a nispet eden, Müslümanların arasında katılan, İslam'ın farzlarını yerine getiren kimse de, yani namazı yerine getiren kimse de, e, onun dünyada dokunulmazlığı vardır. Hesabı ise Allah'a aittir. Başka bir hadis-i şerifte ömürlerinden bir anda bile olsa La İlahe sözü söyleyene mutlaka fayda verir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kast mana bu. Ahirette onlara fayda vermez. Ama ömürlerinden bir dönem mutlaka fayda verir La İlahe İllallah sözü. Dünyada onları korur. Yani Müslümanlar ona ilişmezler. Onu Müslüman kabul ederler münafıkça söylemiş olsa bile o Müslüman sayılır. Ahirette böyle değil. İşte dehr, dehr ifadesi, onun ömrü ifadesi dünya hayatındaki ömrü ve ahiret hayatındaki ömrü olmak üzere bunun tamamını kapsayan bir şeydir. Kişi La İlahe İllallah dediğinde demek ki sahibine mutlaka fayda veriyor. Münafıkça söylemişse dünyada fayda veriyor. Samimi bir şekilde söylemişse ahirette de faydasını görüyor. Evet. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek inandık, biz ona teslim olanlarız deyin. Yani Müslüman olanlarız deyin. Bu Bakara suresinin 136. ayet Böyle buyurarak müminlerin Allah'a iman ettik demelerini emretti. Yani kişinin Allah'a iman ettim, peygamberlerine iman ettim, ahiret gününe iman ettim, yani iman esaslarına iman ettim demesi, diliyle bunu söylemesi İslam'dır. Bunu kalbinde tasdik etmesi imandır. Yani kişi biz insanların kalplerini bilemediğimiz için sadece İslamlarına şahitlik edebiliriz. Yani bir kimse ben Allah'a iman ettim, Resulüne iman ettim, ahiret gününe iman ettim bunları söylüyorsa biz onun sadece İslam'ına şahid oluyoruz. Dolayısıyla ona biz ancak Müslüman diyebiliriz. Mümin diyemiyoruz bu sebeple. Eğer kalbinde bunu samimi olarak söylemişse o zaman mümindir. Bunu mümin ve Müslüman olarak söylemiştir. Fakat kalplere hükmedemediğimiz için bizler herhangi bir muayyen şarısı hakkında falanca kişi mümindir dememiz bize yasaklanmıştır. Ona mümin diyemiyoruz fakat Müslüman deriz. Niye? Çünkü İslam'ı şartlarını yerine getiriyor. Yani zahirdeki şartlarını yerine getiriyor. Aynı şekilde küfür nispeti de böyledir. Biz insanların kalbindeki küfrü bilemeyiz. Mesela adam öyle bir iş yapıyor ki veya öyle bir söz söylüyor ki küfre delalet ediyor. Ama alamet sadece. Biz bu sebeple bu kimsenin kalbinde küfür olduğu için böyle diye bir hüküm veremiyoruz. Ama mesela kalbinde oluşan itikadı diliyle ifade ediyor. Diyor ki, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek gerekmez. Kişi Muhammed aleyhisselatü vesselam'a iman etmeden de cennete girebilir. Yani küfür olan agidesini diliyle kendisi beyan ediyor. Hiçbir ikra altında olmadığı halde, baskıyla karşılaşmadığı halde bunu böyle ifade ediyorsa, evet biz bu kimsenin küfrüne şahit ederiz. Neden? Çünkü azalarıyla, diliyle küfrünü ortaya koymuştur. Yani kalbinde böyle itikad ettiğini diliyle ortaya koymuştuk. Biz kalbine şahitlik etmiyoruz. Bilakis dilinden kendisinin ishar ettiği şeye şahitlik ediyoruz. Bir kimse ben Yahudiyim diyor. Evet sen Yahudisin, sen kafirsin deriz. Bir kimse ben Hristiyanım diyor. Evet sen kafirsin. Çünkü Hristiyan olduğunu kendin söylüyorsun deriz. Ama bir kimse ben Müslümanım diyor. Buna rağmen küfür olan, yani küfre delalet eden bazı ameller fiiller kendisinden sadır oluyorsa, bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bu sebeple hüccet ikamesi kadılar tarafından yapılır. Yani yetki sahibi, yaptırım sahibi kadılar tarafından yapılır. Gel bakalım ey falanca, sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsun ama falanca küfür sözü söylemişsin. Sen bunun küfür olduğunu biliyor musun? Bilmek. Biliyor mu? İlk önce bunu şey yapar. İkincisi, sen bunu kasıtlı olarak mı söyledin? Yoksa sarhoşken mi söyledin? Yoksa aklın başında mı değildi? Yoksa gafil bir anında, maksatsız bir şekilde mi söyledin? Yanlışlıkla mı söyledin? Bunu bunu soruşturur. Üçüncüsü sen tevil sahibi misin? Yani başka bir nasıl yanlış anladın da Kur'an ve sünnetin bu meseleyi böyle gösterdiğini mi zannettin? Kur'an ve sünneti böyle yanlış mı anladın acaba? Bunu da giderir. Bir, bir diğeri, başka bir şartı, İkrah altında mıydın sen? Birisi sana zorla mı yaptırdı bunu? İşte bu dört şartı e, kadı değerlendirir, kişi hakkında değerlendirir, mesele hakkında değerlendirir ve e, o kişiden tevbe etmesini ister. Engeller ortadan kaldırılıp tevbe etmesini ister. Tevbe ederse ne hale? Yok ısrar ederse onun bunu küfürden yaptığı anlaşılır ve boynu vurulur. İslam'dan irtidad etmiştir çünkü o, İslam'ı terk etmiştir. Bunu da kadı yapar. Kadı olmayan kişilerin bu işe girişmesi, yetki sahibi olmayan kimselerin bu işe girişmesi caiz değildir. Aynı şöyle düşünün, bu had cezası gerektiren bir suçtur. Yani irtidad İslam'dan çıkmak had cezalarından bir cezadır. Had cezalarını ise icma vardır, Müslümanların icma vardır bu konuda. Naslar da bunu destekler zaten. Sadece yetki sahipleri yani veliül emir, Müslümanların halifesi ve onun yetki verdiği kimseler uygularlar. Mesela bir kimse zina etse, sen gözlerine görüyorsun falanca filancayla zina ediyor. Hatta dört kişi görüyorsunuz, dört tane şahit bunu görüyor, zina olayını. Bu kişiler, işte zamanımızda İslam devleti yok. Yani bunu e, rejim cezasını uygulayacak kadı maalesef yok. O zaman bunların cezasını biz verelim deseler suç işlemiş olurlar. Yani bunların cezası Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle, yani yetki ve hüküm Allah'ındır ve Allah Azze ve Celle bunun uygulanmasının cevazını ancak Müslümanların halifesinin bulunması ve bu işi uygulayacak yargı organlarının bulunması haline mahsus olarak insanlara vermiştir. Yani böyle bir izin vermiştir. Böyle bir durum olmadığına göre kişi bunu kendi başına yapamaz veya hırsızla kendi başına hükmedemez. Katile kendi başına hükme demez. Mesela Saad radıyallahu anhın işte Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki işte sizden biriniz hanımını başka bir erkekle yakalasa ne yapar diyor. O da diyor ki şu kılıcımla onun kellesini alırım diyor. Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor ki siz diyor Saad'ın kıskançlığına şaşırıyor musunuz diyor. Şunu iyi bilin ki Allah Azze ve celle hükümlerinin uygulanması konusunda daha kıskançtır. Yani Sa'd radiyallahu böyle bir hakkı yok diyor yani Allah Resulü satsa Allah hükümlerinin uygulanma susunda daha kıskançtır. Sa'dın böyle bir yetkisi yok. Dört tane şahitle kadıya e, bu meselenin arz edip böyle verilmesi lazım. Çünkü İslam'da mesela zina eden hakkında adam işte karısını diyelim böyle bir vaziyette yakaladı. İslam'daki hükmü kadı bulunduğu zaman cezası zaten edilmek değil doğrudan. Eğer dört tane şahit getiremediyse bunlar lanetleşirler. Kadını itiraf etmezse lanetleşirler ve bunların ayrılıklarına hükmedilir. Yani liyan hükümleri vardır burada. Yani kişi demek ki gözüyle görmüş bile olsa ve o kişi adil sadık bir kimse, samimi bir kimse bile olsa tek kişinin şahidi burada yeterli değildir. Hükmün uygulanması meselesinde de böyle. Mesela eee Tabi'nin döneminde, sahabenin ismini tam hatırlayamıyorum şimdi, bir tanesi sihir yapıyor meydanda. Yani bu rufailerin kılıç, şiş gösterileri gibi, adamı kılıçla kesiyor, tekrar güya diriltiyor falan. Böyle bir gösteri yapıyor Tabi'nin döneminde. Bu sahabe bunu görünce, Alıyor kılıcını, hadi şimdi de kendini diritte de göreyim diyor. Bu adamı ikiye ayırıyor. Öldürüyor onu yani. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki diyor, sihirbazın haddi kılıçla boynunun vurulmasıdır. Yani bu hadisi de orada zikrediyor bu sahibi. Fakat dönemin halifesi onu hapsediyor. Çünkü yetkisiz bir şekilde kendisi uyguladığı için bunu. Yani yaptığı şey, yani ceza, sihirbazın öldürülmesi doğru. Ama bunu uygulayacak kişi o değil. Yetki sahibi olmadığı için bundan dolayı hapsedilmiştir bu sahabe. Evet. Allah Teala e, Bedeviler inandık dediler. Yani iman ettik dediler. De ki inanmadınız, iman etmediniz ama İslam olduk değil, Müslüman olduk değil. İman henüz gönüllerinize, kalplerinize yerleşmedi. Hucurat Suresi 14. ayet. Burada da Bedeviler biz müminleriz diyor, yani iman ettik diyorlar. Allah Azze ve Celle de onların böyle söylemelerini kabul etmiyor. Öyle demeyin, Müslüman olduk deyin. Çünkü iman kalplerinize yerleşmedi. Yani mümin olduğunuzu iddia etmeyin. Allah'a iman ettim derken, kitabına, rasullerine iman ettim derken bunda sıkıntı yok. Ama biz müminiz, ben müminim. Demen yasaklanıyor bakın bu ayette. Çünkü iman henüz kalplerinize yerleşmedi. Fakat Müslüman olduk deyiniz. Yani biz İslam'a girdik. Bunu söyleyebilirsiniz. İman edilen esaslara şahitliğe gelince işte Allah'a iman ettim, kitabına iman ettim, kabir azabına iman ettim, şuna iman ettim, buna iman ettim. Bunları söylemek İslam'dır. Bunları söylemek şarttır. Fakat ben müminim demek bu yasaktır. Çünkü ben müminim sözü ben imanı kamil bir müminim manasını içerir. Yani ben cennetliyim demek gibi bir şeydir. Ben müminim diye iddia etmek ben cennetliyim demektir. Bu manaya gelir. Sahabe de bunu zaten böyle algılamış ilgili rivayetleri gelecek. Fakat biz Müslümanız. Değil. Evet. Böyle buyurarak Allah Azze ve Celle itikattan ari olan, yani kalplerde itikat olarak kökleşmemiş olan mücerret iman ettik sözü İman etmek için yeterli değildir. Eğer böyle diyenlerin kalbinde iman olsaydı, kalp ile tasdik edip dil ile ikrar etmeyi bir arada topladıkları için bedevilerde mümin sayılırdı. Nitekim sünnette kitabın işaret ettiği şeye aynı şeye işaret etmektedir. Ebu Rere radiyalanit'te Allah Resulü aleyhisselatü vesselam İnsanlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaşman emredildi. Bunu söyledikleri zaman İslam'ın hakkı dışında Canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Sonra onların gizli hesabı yani niyetleri Allah'a aittir. Bunu Müslüm ve Bukhar rivayet etmiştir. Yani İslam'ın hakkı dışında ifadesi e, hırsızlık halinde elinin kesilmesi, halinde mesalinde edilerek öldürülmesi veya cinayet işlemes halinde e, kısas olarak öldürülmesi gibi had cezaları harcında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Yani dünyada e, işte bütün Müslümanlarla aynı haklara sahip olarak muamele görürler. Hesapları niyetleri hakkında hesapları ise Allah'a aittir buyuruyor. Evet. Diğer rivayette aynı şekilde Ebu Ureyy Radyalan'tan Muaz bin Cebel Radyalan'tan gelen rivayette kim kalpten inanarak yani kalbinden itikad ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de Allah'ın resul olduğuna şehadet ederek ölürse cennete girer. Bakın bu hadiste kalpte itikad ederek bunu söylemeyi şart koşuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Önceki hadis dünya hükmüyle alakalıydı. Yani La ilahe illallah deyince kadar savaşmakla emrolundum. Burada da ahirette kişiyi ateşten kurtaracak şeyi ifade ediyor. Kim kalpten inanarak, kalbinden itikatla samimiyetle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse bu kimse cennete girer. Evet, Abdullah bin Ebi Katade babasından yani Ebu Katade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu diliyle ikrar edip de kalbi de buna mutmain olan kişiye cehennem ateşi dokunmaz. Evet. Burada da Itme, ve etme an nebiha Kalbuhu, yani kalbi buna yakin üzereyken La ilahinallah İllallah Muhammedun Resulullah demesi bildiriliyor. Mücahit Rahimullah dedi ki, tabi'in alimlerinden, Allah'ı bırakıp yalvardıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak hakkı bilip ona şahitlik edenler bunun dışındadır ayetiyle ilgili olarak. Yani Zuhru 86 ile ilgili olarak şöyle dedi. Allah'ın Rabbi olduğunu bilerek hak ile şahitlik eden kişiler kastedilmiştir. Evet, bütün itaatlerin imandan olduğunun delili. Yani amellerin imandan olduğunun delili. Allah Teala müminleri vasfederken şöyle buyurur. Enfal 2 ile 4. ayetleri arası. Müminler yani iman edenler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp tevekkül eden, güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcan kişilerdir. İşte gerçekten iman etmiş olanlar bunlardır. Allah Teala müminlerin bu amelleri yapan kişiler olduğunu bildirerek bu amellerin imana delalet eden ameller olduğuna işaret etti. Halimi diyor ki bu ayette vasfedilen müminlerin mümin ismini Allah'ın kendilerine bu ameller sebebiyle verdiği ama kişinin kulluğunu gösterdiği amellerin sadece bunlar olmadığı açıktır. Yani kulluğun sergilenen ameller sadece bu ayette zikredilenler değil. Fakat bunlar sebebiyle kişiye Allah mümin ismini veriyor. O da işte Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen kimselerdir. Yani sadece iman şubelerinin bazıları zikrediyor Allah Azze ve Celle bu ayette. Bunların zikredilmesinden kası çudur. Bu amellerden farz veya mendup olanlardan namaz sadece bedenle yapılan ibadetlere işaret eder. Allah'ın verdiği rızıktan infak etmek ise, mallarla yapılan ibadetlere işaret eder. Kalbin titremesi, kişinin her yönüyle doğru olmasıdır. Buna ibadetlerin hepsinin yerine getirilip günahlardan uzak durmakta girer. Ayet, Allah anıldığı zaman, yürekleri titreyenleri kastetmektedir. Günahları işlemek ve Allah'ın emirlerine muhalefet etmek, yüreğin titremesine işaret etmez. Yani Allah anıldığı zaman yüreği titreyen bir kimse Allah'ın emirlerine muhalefet etmez. Aynı zamanda ayette kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artanlar kastedilmektedir. Farzları yapmaktan geri durmak ve yapması gerekenleri terk etmek iman artmasına işaret etmez. Bu ayette baktığımızda böyle yapanların gerçek mümin olmadığını ve imanlarından noksanlık olanların bu ayete dahil olmadığını görmüş oluruz. Allah Teala Hucurat 7. ayetinde şöyle buyurur. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. Allah Teala bize sevdiklerini ve çirkin gösterdiklerini karşılaştırdıktan sonra sevdikleri arasından iman zikredip onu kerih gördüğü, çirkin gördüğü küfür Fısk ile karşılaştırdı. Bu imanın iki zıttının olduğuna ve veya imana akırı olan şeylerin bazen küfür, bazen de fısk olduğuna delalet eder. Yani burası önemli bir ayrıntı. İmanın tek bir tane zıttı yok. Mesela işte hatırlayanlarınız vardır. Hizbut tarihcilerle konuşurken imanın tanımında başta, problemler oluştu. Yani iman artması, eksilmesi gündeme geldiğinde işte Hanefiler, Maturdiler, e, bu mutasıp kimseler imanın artmasını ve eksilmesini kabul etmiyorlar. Sonra biz diyoruz ki işte ensarı sevmek imandandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Veya işte imandan olduğu bildirilen amelleri zikrettiğimizde e, o zaman mesela ensarı sevmeyen kafir mi olur? Veya işte falanca iş, imandan olduğu bildirilen falanca şey yapmıyor, o zaman kafir mi oldu diyor. Niye? Çünkü imanın tek zıttını görüyor bu adam. Halbuki Allah Azze ve Celle ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbine yeminler olsun ki iman etmiş olmazlar. Kimler? Aralarında çekiştikleri meselelerde seni hakem kılmayan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüne başvurup da onu hakem kılmayanlar. iman etmiş olmaz. Sonra senin verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden... Tam anlamıyla teslim olmayanlar iman etmiş olmazlar diye Allah Azze ve Celle ayetinde yemin ediyor. Bu üçünden herhangi birini yapmayan kişi bu itikada göre kafir olmaz gerekir. Ve bu ayet. Yani imanda artma ve eksilmeyi kabul etmeyen veya amelleri imandan kabul etmeyen kimseler dolayısıyla bu ve bunun gibi pek çok ayete de muhalefet ediyorlar. Aleyküm aleyküm selam. Burada anlamamız gereken hakikat şu, imanın birden fazla zıttı vardır. Yani Allah katında imanın iki tane zıttı var. Birisi küfür, birisi fısk, isyan, günahkarlık. İnsanlar katındaki imanın ise üç tane zıttı var. Küfür, fısk ve nifak. Yani nifak da imanın zıttıdır. Allah'a göre e, münafık yoktur yani Allah'ın uzunlar. Çünkü Allah kalpleri en iyi bilendir. Biz kalpleri bilmediğimiz için adam diliyle veya azalarıyla Müslüman olduğunu gösteriyor. Fakat kalbinde küfür var. Küfrünü de gizliyor. Biz bunu bilmiyoruz. Sadece bazı alametleriyle onun münafık olduğunu anlıyoruz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, e, münafık üç hasleti. Veya bazı rivatlere dört hasleti barındıran kişi münafıktır diyor. Halis Muhlis münafıktır. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, Müslüman hanım dese de münafıktır diyor. Kim bunlar? Konuştuğu zaman yalan söyleyen. Söz verdiğinde, sözünde durmayan, bir şey emanet edildiğinde ona ihanet eden. Emaneti gözetmeyen, korumayan kişi. Dördüncü bir madde olarak işte düşmanlığında aşırı giden. Yani dostken kişinin, dostunun kusurlarını görmezden gelip bunları idare eden, fakat onunla da düşman olduğu zaman, buluştuğu zaman bunları hep biriktirmiştir. O zaman hepsini aleyhine zaten sen şöyle edin, zaten sen böyle edin diyerek sahip döken, şedid, eleddül hisam, şiddetli bir düşmanlık yapan kimsedir. Bu dört hasleti kendisine toplayan kimse halis muhlis münafıktır diyor Allah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Kişi zina ettiği sırada mümin değildir diyor. Yani imanın zıttı. Mümin değilse o zaman bu vatandaşlar diyor ki o zaman kafirdir diyor. Hayır. Kafir değil. Kafir olsa mürted olması gerekir. Halbuki zinadenin cezası nedir? Eğer bekarsa sopa vurulmasıdır. Mürted olarak boynunun vurulması değil. Eğer evli ise taşla recm edilmesidir. Rejimle öldürülmesidir. Yine boynunun vurulması değil. Kişi içki içtiği sırada mümin değildir diyor. E, mümin değilse kafir mi? Hayır. Kafir değil. İman sıfatından sıyrılmış. İman sıfatından sıyrılmış. Çünkü içki içenin cezası irtidaden boynunun vurulması değildir. İçki içenin cezası 40 sopadır. Bir daha gelirse 40 sopa, bir daha gelirse öyle. Dördüncü veya beşinci seferde artık öldürülür. Çünkü bunu küfürden yapıyordur artık, o ayrı. Yani dört sefer aynı suçtan, içkiye devam etmek suçundan devam ediyorsa böyledir. Nitekim bazı hadislerde içkiye devam eden müdminül hamr ve vesen buyruluyor. Yani puta taban gibidir. İçkiye devam eden kişi puta tapan gibidir. Yani puta tapan gibi olan, yani şirkle nitelenen e, ayyaş kişi, dört sefer kendisine had cezası uygulanmasına rağmen halen içkiye devam eden kişidir. Bu tehlikeli bir boyutu. Fakat mücerret içki içen kişi, içki içtiği sırada mümin değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat o kafir de değildir. Müslümandır ama mümin değildir. O şubesinde imandan sıyrılmıştır. İşte bu bize şu hakikati gösteriyor. Aleykümselam. Daha önce belki farklı şekillerde açıkladık. Ee, şöyle bir daire, iki içe iki tane daire. Burası iman dairesi, burası İslam dairesi. Kişi kelime-i şehadeti getirmekle, namaz kılmakla, İslam'ın zahirdeki Mesela ben Allah'a iman ettim, Rasulü'ne iman ettim demekle. Bunun gibi şeylerle bu İslam dairesinin içerisine girer. Fakat henüz iman dairesine girmemiş olabilir. Veya kısmen girmiştir bu daireyi tamamlamamış olabilir. Bu işte İslam'a girdikten sonra yaptığı amellerle, kalb amelleriyle, ağzaların amelleriyle, diliyle yaptığı amellerle bu iman şubesini tamamlar ve bu ayrılık yok olur. İslam eşittir, iman olur bu kimsede. Ama böyle olmayan, İslam dairesinde olduğu halde imandan ayrı olan kişi mesela Müslüman olduğu halde içki içen, Müslüman olduğu halde zina eden veya imanın nef amelleri işleyen kimseler bu dairededirler. Dünya hükmü bakımında. Eğer ahirete gittiklerinde, kalplerinde hardal tanesi kadar bile iman yoksa bu kimseler dünyada Müslüman kabul edilmiş olmalarına rağmen ahirette cennete giremezler. Ama ne kadar günahkar olursa olsun Kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa diyor hadiste veya arpa tanesi kadar veya buğday zerresi kadar iman varsa günahlarını yanlıktan sonra o mutlaka ateşten çıkar buyruluyor. Kişi İslam'dan çıkaran amellere gelince onlar ileride belki bahsedeceğimiz konular. İşte bunlardan birisi namazı terk etmek veya küfür söz ve fiilleri işlemek. İslam'dan irtidat etmek İslam'dan çıkması İslam'dan, bir kimsenin İslam'dan çıktığına hükmetmek iki şekilde birisiyle olur ya kişi kendisinin gayrimüslim olduğunu söyler ben İslam'ı terk ettim demesiyle olur ben Yahudi oldum, ben Hristiyan oldum, ben layık oldum ben demokrat oldum, İslam'ı terk ettim yani İslam'dan kendisini sıyırıp İslam'dan başka bir dine nispet etmesi veya ben ateist oldum demesiyle onun kafir olduğu anlaşılır Adam ben Müslümanım diyor ama ateist gibi aynı şeyleri yapıyor. İslam'a düşmanlık yapıyor, Müslüman'a düşmanlık sergiliyor. <gülüyor> Küfür olan <gülüyor> eylemleri var. Böyle kimseye eğer onun hükmünü verecek, hüccet-i yapacak, cezasını kesecek bir kadı yoksa dünyada bu kimseler münafık hükmünde oluyorlar. Yani aynı Müslüman gibi e, muamele görüyor. Fakat ona karşı Müslümanların dikkatli olması emrediliyor. Yani samimi bir Müslümana güvendiği gibi güvenemez ona. Ama haklar açısından aynı Müslümanla eşit haklara sahip bir kimseye eman verse, bu emanı Müslümanlar indinde geçerlidir. Yani yaptığı işlemlerde, akitlerde aynı Müslüman gibi muamele görür. Yani sen içimizden bir münafın Müslümanlar arasında bir münafın gidip kafirlerle bir anlaşma yapması halinde mesela e, Müslümanların başına geçmiş bir münafık Amerika ile anlaştı, anlaşmayı imzaladı. Sen burada şunu diyemiyorsun. Ondan bize ne? O zaten münafıktı, biz onu Müslüman saymıyoruz. Müslümanların böyle bir şey deme hakkı yok. Yani onun e, bu anlaşması diğer bütün Müslümanları maalesef bağlayıcıdır. Yani dünya görüşü bakımından böyle. Ahiret hükmü bakımından ise Allah Azze ve Celle'ye gizli olan hiçbir şey yoktur. Onun hükmü bellidir. Evet, demek ki iki şeyle anlaşılıyor. Bir kimsenin kafir olması, mürted olması. Ya kendi itirafıyla ben mürted oldum mesle, kendisi İslam'dan başka bir şeye nispet etmesiyle. İşte bu konuda Cehalet veya herhangi bir engel, herhangi bir mazlet söz konusu değildir. İşte bazıları tekfir meselelerinden bahsederken böyle çok azim bir çarpıtma yapıyorlar. Belki de kastidir bu. Yani tekfiri yaygınlaştırmak için Müslüman arasında işte bütün diyor ahkam kitaplarında, fıkıh kitaplarında küfürde cehaletin mazlet olmadığı yazıldır. Bakın diyor ahkamül mürteddin babına bakın diyor. Mesela bir de yer gösteriyor. Evet, mürtede cahalet mazaret değildir ama mürtet kim? Yani mürtet kim? Bir kimse mesela ben Hristiyanım diyerek İslam'ı terk etse, mürted olsa veya ben İslam'dan çıktım dese, bu kimseye cahalet mazaret değildir. Bunda ittifak vardır zaten. Mürtet böyle bir mürtet. Ama bu vatandaşlar muayyen belli bir şahsın İslam olduğunu, Müslüman olduğunu iddia eden muayyen belli bir şahsın Mürted olduğunu iddia ediyor. Ondan sonra da mürtede cehalet mazeret değildir deyip, <gülüyor> yani Müslümana gözetilmesi gereken şeyleri de ona hiçbir şekilde gözetmiyor. Dolayısıyla işte tekfirin şartları ve manileri vardır diye diliyle söylese bile aslında kökten bunu iptal etmiş oluyor. Böyle değil. Bir kere adam harbi bir şekilde mürted bile olsa, yani adam İslam'dan çıkıyor, sahabe devrinde örnekleri var. Sahabe bunlar ne yapıyordu? Kadının huzuruna yine getiriyordu. Gel bakalım. Mesela bir tane sahabenin kölesi irtihad etmişti. Gel bakalım diyor kadı buna. Ya tevbe edersin ya seni öldüreceğiz diyor. Bakın yine tevbe etme şeyi var. Yani aleni bir şekilde İslam'dan çıkmış bu adam. Bile bile İslam'ı terk etmiş. Ben Müslüman değilim artık. İslam'dan çıktım demiş. Böyle bir irtidat halinde. Buna rağmen yakalandığı zaman... Tevbe diyor. Bu üç gün hapsediliyor. Tevbe dersen, ne ala? Tevbe etmezse yani bu küfründe de irtidadına ısrar edersen, ancak ondan sonra öldürülüyor. Ama şimdi tekbiri o hale getirdiler ki adam aslen Müslüman. Müslüman olduğunu iddia eden birisi. Fakat Belki hükmünü bilmediği veya tevil ettiği veya kasıt dışı olarak kendisinden sadır olan herhangi bir küfür amelinden dolayı derhal bunun mürted olduğuna hükmediyor. E, Mürtette de bu engeller aranmaz deyip o engelleri de iptal ediyor. Ve onun tevbe etmesini bile teklif etmeden direktmen öldürülebileceğine hükmediyor. İşte karısının, malının bunların hepsinin helal olduğuna itikad ediyor. İşte bu itikada sahip insanlar bugün işit gibi. Ve buna benzer e, örgütlerle terör estiriyorlar maalesef İslam adına. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın reddettiği, çirkin bulduğu ve yeryüzündekilerin en şerli varlıklarıdır dediği, bu sebeplerden dolayı dediği amelleri bugün İslam adına ortaya çıkarmış durumdalar ve onların bu tavırları sebebiyle hakkı, hakkın söylenmesini engelliyorlar. Mesela bugün küfürden bahsedemiyorsunuz. İslam'dan bahsedemiyorsunuz. İman esaslarından bahsedemiyorsunuz. Sen de mi diyor. Sünnetten bahsedemiyorsun. Bidattan bahsedemiyorsun. Sakaldan bahsetse, sakalın farz olduğundan bahsetse, E işçiler böyle yapıyor diyor. Yani, işte tesbih bidattır dediğinde, işte işçiler böyle görüyor diyor. Yani, hep kötü bir numune olarak bunu önümüze koydular maalesef. Bilinçli bir propaganda. Siyon liderlerinin protokolleri diye WhatsApp grubunda da kitabın resmini atmıştım. Yani elde edebilenler alsınlar ben bunu ilk baskısını sene 84'te yapılmış baskısını okuyordum. Epey de notlar almıştım sonra kayboldu. Tekrar buldum yani tekrar baskısı yapılmış kitabın. Burada Yahudi yani asırlar önce sene 1905'te ilk defa bu servis yapılıyor bu kitap. Victor Marsden diye bir Fransız Rusya'da ilk defa yayınlıyor. Daha önce kararlaştırılmış kararlar bunlar. Ve ben 84 senesinde basılmış bu kitabı 90'lı yıllarda ancak edindim. 90'lı yıllarda kitabı okuduğumda adamların neredeyse bir asır önce almış oldukları kararların saat gibi kendi yaşadığım dönemde uygulandığını gördüm. Siyasiler tarafından, gazeteciler tarafından, yani toplumların ileri gelenler tarafından, yani nasıl bir propaganda izleniyor, toplumların eğilimleri nasıl yönlendiriliyor, ne gibi açıklar veriyor Yahudi olmayanlar, bunlar üzerinde nasıl bir hegemonya kuruluyor, bunlar neye yönlendirilmeli kendilerinin hedeflerine hizmet edebilmesi için, hepsi bekleye geldikleri Deccal'e ortam hazırlamak için. Yani Deccal'i bir kurtarıcı olarak bekliyorlar. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onların hiç beğenmedikleri, haset ettikleri Araplar arasından çıktı. Deccal ise İsrailoğullarının soyundan gelecektir. Yani onlarla bir soy bağlantısı olacaktır. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Deccal olduğundan şüphelenmiştir. Yahudi çocuğuydu İbn-i Deccal da de Yahudilerin soyundan geleceği için onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı ona iman etmediler, ona düşmanlık ettiler. Ona karşı kurtarıcı olarak kabul ettikleri Deccal'in beklentisi içerisindedirler. Ve dikkat edin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde Deccal haricilerin arasından çıkacaktır. Yani onların söylemleri, Deccal'in söylemleri e, İslam'a, kitaba, sünnete davetmiş gibi gözüken Tekbiri öngören, kanlara, canlara, mallara, namuslara, tecavüzü öngören bir davet olacak. Ve bunlar güç sahibi olacaklar. Müslümanların hiçbir otoritesi olmayacak. Yani Deccal'in karşısında hiçbir lideri kalmayacak. Zaten liderlerin hepsi elimine edilmiş durumda şu an. Hemen hemen. Müslümanların ülkelerindeki. Hangi yolla elimine ettiler? İşte halkların nezdinde. Mesela e, ya. Özellikle komünizmin, sosyalizmin insanlar arasında e, yaygınlaştırılarak sosyalist endişelerle bu yöneticilere halkın ayaklandırılması, dindar kesimin dini gayeler bahan ederek bunlara karşı ayaklandırılması, bir şekilde yöneticilerin yönetiminin sarsılmaz. yani Müslümanların söz birliğinin e, ekart edilmesi, ortadan kaldırılması, böylece dağınık, başı bozuk, her gruptan kendine göre, mesela biz burada bir takım itikatlara sahibiz, inanışlara, meselelere, bakış açısına sahibiz. Başka bir yerde başka tür inanan Müslümanlar var, i̇şte gayrimüslimler de var, sapık meşrep mensupları da var ve hepsi de Türkiye vatandaşı. Hepsi farklı farklı düşünceler içerisinde. Yönetimin ağırlığını siz buradan kaldırdığınızda bu grupların her biri diğerinin canına malına tasallut olabilecek seviyededir. Öyle bir ortamda ne olacak? İnsanlar güce itaat edecektir. O güçler nasıl olacak? İşte Deccal ile oluşturdukları güçle. Deccal nasıl oluşturacak bu gücü? Yani bugün IŞİD'in yanındaki herkes, mesela IŞİD'in kurucusuyla aynı akit edemi değil. Kimisi hevasından, böyle arzu ettiğinden dolayı dünyasını kurtarmak için buraya gidiyor. Adama bin dolar maaş veriyorlar, adam zaten sıkıntı içerisinde oraya gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanında imkanların olacağından bahsediyor. Kadın olacak, araba olacak, yiyecek olacak, şu olacak, bu olacak. Yani dünya namına ne nimet arıyorsa onun yanında olacak. Peki imanınla dirensen, karşı dursan nasıl olacak? Ee, yanmış bir öküz başını bile bilmem kaç lira para vermek zorunda kalacaksın. İsa Aleyhisselam'ın yanında, İsa Aleyhisselam'ın üzül zaman, onun yanında bulunan müminler bile, iman edenler bile yanmış öküz başı Hatta kalkan derisi, bunlar bile çok para edecek. O kıtlıktan, sıkıntıdan dolayı. Ama eğer ahirete iman etmiyorsan, git Beccal'in yanına. Onun yanında her türlü şey var. Canların çektiği şeyler var. İnsanlar, işte böyle bir imtihan içerisinden geçecek. Bu tekfirin yaygınlaştırılması imanın doğru öğrenilmemesi işte bunun en büyük sebeplerinden birisi. Bugün insanlar tekbir çevrelerinde en büyük handikaplar şu. Bir insan abdesti öğrenmeden, abdesti bozan şeyleri öğrense ne olur? Yani abdesti öğrenmemiş. Ama abdesti bozan şeyleri çok güzel öğrenmiş. Mesela önden arkadan çıkanlar abdesti bozar. Ama abdest nasıl? İşte kan Bozar mı, bozmaz mı? Bunu öğrenmiş. Ama abdest nasıl? Namaz bozan şeyleri öğrenmiş ama namazın kendisi yok. Namazın nasıl kullanacağını bilmiyor. Bunu öğrenmemiş. Bu nasıl e, bozuk bir öğrenim şekli ise, yani bu adam çıkar, kendisi abdesti bilmiyor ya, ama abdesti bozan şeyleri biliyor. Senin abdestin olmadı. Senin abdestin bozuk. Senin abdestin gidik. Senin namazın olmadı. Yani bunun yapacağı şey sadece budur. Ama kendisi namazı kılmayı bilmiyor, abdest almayı bilmiyor. İman meselesi de böyle. Senin imanın geçersiz, sen kafirsin, sen işte şöyle, sen böylesin diyen insanlar var. Ama imanı bir tarif et dediğin zaman yok. Yani Allah ve Rasulü'nden gelen delillerle imanı bana bir anlat dediğin zaman bundan aciz insan tekfirden bahsediyor. Falanca kafir diyor, onu tekfir etmiyorsan sen de kafirsin diyor. Böyle bir hüküm veriyor. E imanı bir anlat dediğinde Yok. La İlahe İllallah'ı anlat dediğinde La İlahe İllallah'ın manasını bilmiyor adam. İlah kelimesinin manasını bilmiyor. İbadetin manasını, içeriğini bilmiyor. Maalesef bunlar din adına en yüksek rütbeden iştahatlarla meydana çıkıyor. Dolayısıyla anası kesilecek, babası biçilecek, kardeşi doğranacak vaziyette görüyor hep bunları. Çünkü dediğimiz gibi o abdesti öğrenmeden abdesti bozan şeyleri öğrendi ve etrafta sadece abdestli olmayan kimseleri gördü. Namazlı olmayan kimseleri gördü ama kendisinde de o yok. Evet. Allah Azze ve Celle işte burada imanın iki tane zıttı olduğunu bildiriyor. Küfür ve fısk. Mesela fısk işlemek, günah işlemek imana aykırıdır. Zina eden veya içki içen veya herhangi bir fısk işleyen imandan çıkmıştır. Ama İslam'dan çıkmamıştır. Dolayısıyla küfürde değildir. Küfür burada İslam'dan çıkışla gerçekleşir. Bu da bütün ifadelerin imandan olduğunu gösterir. Eğer böyle olmasaydı fısk iman terk etmek olmazdı. Allah en doğrusunu bilir. İmam Ahmet der ki Allah Teala fısk ile isyanı birbirinden ayırdı. Bu da bazı isyanların kişiyi fasık yapmadığını Hasıklığın büyük günahları işlemekle ve küçük günahları yapmakla ısrar etmekle olduğunu gösterdi. Bütün bunlardan da kaçınmak imandandır. Muvaffak kılacak olan Allah'tır. İşte mesela, kişi büyük günahı bile, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı zikretti büyük günahlar. Büyük günahı bile gizli işliyorsa, bir kimse buna fasık hükmünü veremez. Hani az önce bahsettik ya, adam bizatihi gözleriyle ki adam zina ediyor. Veya çalıyor. Gizlice çalıyor. Ama gizlice sadece bir kişi görüyor bunu. Bir kişi fark ediyor. Bu mücerret, kendi gördüğüyle işte falanca fasıktır diye hükmedemiyor. Neden? Çünkü bu da had cezasına tabi bir şey. Şimdi burada kafaları karıştıran başka bir meseleye daha değinmek gerekir. Çünkü bu tip şeyler Aleyh de bazen kullanılmaya çalışıyor. Mesela diyor ki, tamam işte siz tekfire karşı çıkıyorsunuz da işte falan filana niye bidatçı diyorsunuz diyor. Neden diyoruz? Çünkü bidatle ile tekfir hükmü arasında dağlar kadar fark var. Veya e, fıskla nitelemekle bidat nitelemek arasında dağlar kadar fark var. Eğer nitelediğin şey, Hadd cezalarını gerektiren bir şeyse evet biz buraya karışmayız. Bu kadıya düşen bir vazifedir. Kadıya düşen bir vazifedir. Yani bir kimsenin hırsız olduğuna hükmetmek. Çünkü kadıya e, palanca kimse çaldı diye şahitlik yaptın diyelim. Sen yanında bir şahit daha getiremediğinde veya davanı destekleyemedin, ispat edemediğinde iftiracı konumuna düşersin. Zina iftirasında bulunsa bir kimse Öyle bir iddiada bulunsa, dört tane şahit getiremese, üç tane şahit getirse veya dört şahit getirdi ama dördünün de ifadeleri birbirini tutmadı. Üç tanesi tuttu, dördüncü tutmadı. Böyle bir durumda bile bu dört kişiye iftira haddi uygulanır, sopa vurulur. Dolayısıyla bu kimseler, içlerinden bazı gözüyle görmüş bile olsa olayı, o kimseye kadıdan böyle nihai hüküm vermesi için fasıktır, zinakardır diyemiyor, diyemez. Bunlara dikkat etmek gerekir. Ama bidatçı meselesine gelince burada, yani buna şahit olan kimse için böyle bir durum vardır. Yine fısk, fısk dediğimiz ulusu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük günah olarak zikrettiği şeyleri aleni olarak işleyen kimse hakkında cari olur. Yani insanlar bunun faz koluna hükmedebilir. Hat gerektirmeyen meselelerde. Ama büyük günahı bile olsa gizlice işliyor ve sen buna muttali oluyorsan bir şekilde senin bunu ortaya atman başka bir fısktır, başka bir günahtır. Çünkü Müslüman kişide gördüğün kabahati, kusuru örtmen gerekir. Gizlice nasihat etmen gerekir. O gizli yapıyor çünkü. Aleni yapıyorsa yani ne Allah'tan korkuyor ne kuldan utanıyorsa işte bu imanın haya şubesini terk etmiş bir kimsedir. Aleni bir şekilde hiç çekinmeden sakınmadan Allah'a isyan ediyor. Mesela bir kadın tesettürünü terk ederek dışarı çıkıyor. Bu haya şubesini terk etmiştir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar hakkında münafık tabirini kullanıyor. Yani teberrüt yapan kadın, açılıp saçılan kadın münafıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani buna açıkça münafık hükmünü veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bunun gibi eğer bir kimse bir fıskı, küçük bir günah bile olsa, aleni olarak işliyorsa, buna devam ediyorsa, ısrarla devam ediyorsa, o fasık adını alır. Yani Müslümanlar da ona fasık derler. Ama gizli işliyorsa buradan fasık hükmü verilmez. Bilakis onun o kusuru örtülür. Çünkü günaha düşmeyen hiçbir kul yoktur. Kişi ne zaman bunu aleni yaptı? Aleni bir şekilde hayayı terk ederek yaptı. İşte o zaman açıkça kınanmayı, açıkça uyarılmayı hak eder. Eğer had cezası gerektiren bir suçsa da o cezanın ona tatbik edilmesi gerekir. Evet, Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah ibadetlerinizi boşa çıkaracak değildir imanlarınızı olacak. Tercümeyi yanlış yapmışlar. Bakara suresi 143. ayet. Allah imanlarınızı boşa çıkaracak değildir. Müfessirlere göre Allah bu ayette Beytülmaktis'e doğru kılınan namazı kastetmektedir. Bu da namazın imandan olduğunu gösterir. Bununla da bütün itaatlerin imandan olduğunu ve hiçbir şeyin imanla ameli birbirinden ayıramayacağını gösterir. Çünkü önceden Müslümanlar Beytülmaktis'e doğru namaz kılarlardı. Kıble orasıydı, Kudüs'tü. Sonradan Kabe tayin edildi. Mescid-ül Haram e, kıble yönü olarak tayin edildi. Bazı sahabeler henüz Kabe, mescid, e, kıble tayin edilmeden önce vefat ettiklerinden diğer sahabeler dediler ki, Allah'ın Resulü bazı kardeşlerimiz işte Kabe'ye değil de e, Kudüs'e doğru, Beyt-ül doğru yönelerek namaz kılıyorlardı ve bunlar öldüler. Bunların imanları ne olacak? Allah Azze ve Celle de bu ayette işte Allah imanlarınızı zayi edecek değildir diyor. Yani iman diye tanımladığı şey Allah Azze ve Celle'nin namazdır. Yani Allah onları zayi etmez. Onlar imanlarından dolayı o tarafa yönelerek bunu yaptılar. Allah da imanlarınızı zayi edecek değildir. Ayetini indirdi. İşte burada e, alimlerimiz eskiden beri, e, sünnet alimleri, bu ve buna benzer pek çok ayeti amellerin imandan olduğuna, amelle imanın birbirinden ayrılamayacağına, bunların bir olduğuna e, delil getirmişlerdir. Bu da bunlardan birisi. Allah izin verirse, he, bununla ilgili rivayeti aktaralım. Ondan sonra şeye geçelim. E, Berab'in Azip Radyaland'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra 16 veya 17 ay, yani bir buçuk sene kadar, Beytül Maktis'e doğru namaz kıldı ve dikkat edin, Medine'ye geldikten sonra, yani Mekke döneminden sonra oluyor bu. 11,5 sene olmuş oluyor. Kudse doğru namaz kıldı ve daha sonra Kıble Kabe oldu. Bundan önce de bazıları öldü, bazıları öldürüldü. Yani şehit düştü. ve bunlar hakkında ne denileceğini bilemeyince Allah, bunlar hakkında doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ağır bir şeydir. Allah, imanlarınızı, yine ibadetlerinizi diye tercüme etmişler. Halbuki hem de iman ele alındığı bir konu. Yani bu çok abes bir tercüme artık. Allah, imanlarınızı boşa çıkaracak değildir. Doğrusu Allah insanlara şefkat gösterir, merhamet eder, ayetini indirdi. Bu harbe müslim rivayet etmişlerdir. Evet. 12. hadisle bir sonraki derste inşallah devam ederiz. Buraya kadar anlaşılmayan bir mevzu var mı? Ucuz uçakları üst üste ilişkili uçaklara su Yani otomatikten küfür küfür demeyelim de öldürün diyor Allah Resulü Vesselam. <gülüyor> Tirminde gelen rivayette dördüncü seferde artık yani. Hat cezaları vurulduktan sonra 4. veya 5. seferde içerse artık onu öldürün diyor. Nesai'de ve başkalarında gelen rivayette de içkiye devam eden müdmin-ül puta tapan gibidir buyuruyor. Yani bu konuda daha başka rivayetler de var. Yani içkiye devamdaki tehdidi içeren. Şey var ya hocam Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem durmadan içki içip Hatt cezası o üçten fazla olabilir mi? Kaç defa yapıldı belli değil. Eğer 4 olsaydı herhalde uygulanırdı. 4 defa olsaydı. O, o Ama bu ta sayıyı tamamlıyor mu? Sayıyı tamamlıyor mu? Yani 4 sefer hat vuruyor mu? Bunu bilmiyoruz. Hatta münafık diyorlar ya. Hocam, yani. o münafık demiyorlar. Yani ağır bir şey söylüyorlar da. Ha, hakaret ediyorlar. Evet. Evet, evet, Allah'a şükürlerimizden razı olsun. Zekatla namaz mı alın? Evet, yani hüküm olarak mesela i̇bn Mesud radıyallahu anh'den de bu kavil e, rivayet edilmiştir. Yani zekatla namaz birbirinden ayrılmaz diye. Allah Azze ve Celle zaten pek çok ayette namazla zekatı beraber bağlamıştır. Bu TVV 5 tb 5 ve 11. ayetlerinde de yine namazıklar kılar ve zekat verilirse diye zikrediliyor. Fakat e, namaz ve zekat arasında şöyle bir fark var. E, kişi zengin olduğu halde yani aslen nisaba sahip olduğu halde malını gizler de kendisine fakir gösterebilir. Yani zekattan kendisini düşürebilir. E, zahiren bu kafir olmaz. Ama Allah katındaki hükmünü Allah bilir yani. Yani hocam burada zekat verme Bu vermediği zaman namazı terk Yani sahabelerin e, bu kavil gelmiş. Şey. Yine Ömer Radyovanta'nın haç hakkında da var bu. Hac hakkına. Mesela gücü yettiği halde, yoluna güç yettiği halde hac yapmayan kişi ister Yahudi, ister Hristiyan, ister meclis olarak ölsün diyor. Hiç fark etmez diyor. Hatta bu kimselere, yani bu sözü söylediği zaman bu kimseleri ciziye bağlayın fermanını gönderiyor. Eğer gücü yettiği halde eğer hac yapmıyorsa bunlardan cizye alın diyor Ömer Radiyalar. Yani Hristiyan gibi cizye alın onlardan diyor. Ölürken de diyor artık Yahudi mi ölür, Hristiyan mı ölür, meclisi mi ölür diyor, bilmem diyor. Yani Müslüman değildir diyor yani. Şimdi La İlahe İllallah sözünü mesela kişi kalpten söylesi Bu böyledir. Yani kalpten samiyetle yani namazdan zaman mı geçer E tabii namaz ayrı. Şimdi e, kişi eğer namazı terk ederse, yani sebepsiz olarak terk ederse, meşhur mazeret olmadan terk ederse o la ilahe illallah iptal eder bir kere. Yani o İslam'ın dışına çıkar. Yani hadisler, ayetler bunu gösteriyor. Bu kimse orada, yani ahirette kurtaramaz. Zaten dikkat ederseniz, mesela Ebu Said el-Hudri Radyalan'tan, o Bukhari'nin yine müslimin rivayet ettiği, Bukhari'nin tevhid bağımından, sonlarına geliyor. Bu kimseleri Allah melekleri gönderir. Her taraflar yanmıştır, tek secde izleri kalmıştır diyor. Zaten melekler de o kömür gibi olmuş insanları, iman sahiplerini secde izlerinden tanırlar diyor ama namaz hakkında hüccet ulaşmamışsa mesela Rahman Azatları hadisi var yine Bukhari'de ee, Rahman Azatlar diyor bunlar La İlahe dışında hiçbir amelleri hiçbir hayırlı amelleri olmadığı halde ce cehennemden çıkarılacak diyor bunda da bu işte kendilerine hüccet ulaşmamış kimselere yorumlanır ve La İlahe deyip de amel etmeye imkan bulamamış olanlara yorumlanır Tıpkı şeyde olduğu gibi, Huzeyfe radıyallahu gelen ribadette diyor ya, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek, La ilahe illallah diyecekler ama namaz nedir, oruç nedir, hac menaskiler nedir, bunlar hakkında hiçbir şey bilmeyecekler. Orada diyor ki Sıla, ey Huzeyfe diyor, yani bu onları kurtarır mı? Yani azımsıyor, yani La ilahe illallah'ın onlara ne faydası olacak ki? Namaz yok, oruç yok, hac yok diyor. Huzeyfe radıyallahu anh Sıla'nın göğsüne vurdu diyor, e vallahi bu onlara yetecek diyor. Yani onlara sadece din namına bu ulaşmış. Bilmeyecekler. E bilmeyecekler. Hadisin başında zaten bir gecede Kur'an satırlardan ve satırlardan kaldırılır diyor. Yani Allah ilmi böylesine kaldıracak. Daha yine bir hafifte var hocam. Birisi geliyor Allah Resulü'nün. Önce iman mıydın, cihat diyor Önce iman et, sonra cihat et. Cihatta ölüyor. Önce Müslüman... Olayım Olay mı O da kısa zamanda çok iş yaptı. Evet. Onun ameli var ama. Cihat. Tabii, Cihat ameli var. Şimdi e, bu hadiste hiç ameli olmayan, bunu İmam ve teridaki desinde de açıkladım. Mesela e, fetret ehli ve benzeri kimseler var, önceki kavimlerden kimseler var e, veya din namına bu ümmetten de olsa, bir şey ulaşmamış kimseler var. İnsanların çoğu bugün Müslümanını La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah söylemekten ibaret biliyor. Namazın hükmünü bilmiyor mesela. Bu kimseler kendilerine ulaşan ilimle sorgulanırlar. Bizim bildiklerimizle değil. Yani biz biliyoruz ki namazı terk ederek kişi Müslüman olmaz. Ama bu bizim itikadımız. Neden? Çünkü bize ulaşan ilim bu. Ama bu ilme ulaşmayan kimseler var işte Müslüman kişi la ilahe illallah dedi mi cennete girer sadece bu kadar bildiği için sadece bunu biliyor ve e, hayata kaptırmış kendisini yani kendisine ulaşan da bu amel etmiş la ilahe illallah dedi, cennete girer böyle öğrenmiş bunun dışında başka bir şey öğrenmemiş e, bunlar müstesna ama ulaşacağı bir ilim varken o ilmi terk etmişse onun mesuliyeti ayrı tabi zaten o yüzden bak ateşe giriyorlar Allah Azze ve Celle bunları ateşten azad ediyor. Yani fıtri günahları var bu kimselerin. Yani yapmaları gereken bazı şeyleri de terk etmişler. Evet, bu bunlardan birisi. Mesela Itban bin Malik Radiyalan hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun evindeyken İnsanlar işte Malik bin Duhayşin nerede diyorlar. Bırakın o münafı diyor oradakilerden bazıları. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öyle demeyin diyor. Ne biliyorsun? Belki o La İlahe illallah dediği sırada İhlas ile söylemiştir diyor. Yani onun e, tamamen imanı iptal eden bir küfürde değil de e, kendisini imandan nasipler kılan bir İhlas bunu söylemiş olabilir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hocam <gülüyor> Hocam aleykümselam. Kadın zinaya evet. Yani bu şey yok Evet. Allah korusun. Adam Boşanır, ayrılır. Evli sürdüremez Yani sürdürmesi kendi midesine bağlı. Yani, öldürse Yani. Öldürse yani suçlu olur, olur tabi. Dinen de suçlu olur, kanunlara göre de suçlu olur. Yani İslam'a göre de suçlu olur. Bu Ya. Yani e, Liyan'daki şey e, nafakadan da kurtulmak değil mi? Çünkü kişi nafaka. E, tabii. Tabii. Nafakasını karşılamaz onun. Tabii. Yoksa işte Yoksa sıradan bir boşama da olur. Hiç evet. böyle bir şey bulaşmaz. Öyle değil. E, tamam. Böyle liyan olduğu zaman nafakadan kurtulur. Evet. 4 yani tane şahit diyor adam onu vermedin Şimdi e, bu Nerede? imkanlara bağlı bir şey. Yani Müslümanlar Böyle devlet niteliğinde bir pozisyonda olur da, yani bizim mesela devletimiz var. Biz böyle bir pozisyonda değiliz de, yani devletlere ekart olmuş. Bunun yerine yani hiçbir başı yok. Müslümanlar kendi başlarına aralarında bunları uygularlar. Öyle bir durum olursa ancak, o da zaten devletin oluşması demektir. Ama hala hazırda, mevcut şartlarda bu mümkün değil. Yani bunu uygulamamaktan dolayı e, oluşan günah yöneticileri aittir. Yani yetki onlarda ama yapmıyorlar bunu vebal onlar. ve bihamdih ve eşhedü en la <gülüyor> ilaha ve